Muhterem Hocam, hayırlı akşamlar. Ben 12 yıldır şizofreni tedavisi görüyorum. Gerçekte olmayan görüntüler, sesler ve kokular duyuyorum. Dünyadan tamamen kopmuş vaziyetteydim bir zamanlar. O dönemde oruç ve namaz ibadetlerimi aksattım. Bu hastalığın İslamiyet'teki yeri nedir? Cevaplandırırsanız çok sevinirim demişler. Tedavi gören şizofren hastaları, şuurları yerinde olmadığı zamanlarda yapmamış oldukları ibadetlerden sorumlu değildirler. Ancak e, diyelim ki bir günün birkaç saatinde e, oruçluyken mesela hı hı. E, oruca başlamış ama e, birkaç saat o nöbet gelmiş diyelim kendisine rahatsızlanmış orucunu bozmuş sonra o orucunu kaza etmesi lazım ama hiç ayılmadı diyelim ki Ramazan boyunca adam o hastalığın ağır nöbetleri altında kalmış. O kişi zaten oruçla o oruçları kaza etmesi gerekmiyor. Ama dediğim gibi bazen ayık, bazen işte nöbet gelmiş kendinde değil. Ha böyle durumlarda orucunu tutması lazım. Tutmamışsa tabii yine günahkar olmaz ama o kaza, kaza etmesi lazım. Namazları da Aynı şekilde diyelim ki adam aylarca hastanede tedavi görmüş, kendinde değil kendinden geçmiş. E Allah yardımcısı olsun. Allah şifa versin. Amin. O kılmadığı namazlardan sorumlu değil. Amin.